Vakit öyle Gün ortası Dünya telaşındasın İşler yoğun Yarım kalmış ne kadar çok iş var Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak Belki hiç başlamayacak Ne kadar çok vazgeçilmezin var Ve Ne kadar da vazgeçilmezsin Vakit öyle Güneş göğün en yüksek yerinde Tıpkı gençliğin gibi Şimdi günde bir delikanlı, heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta. Kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşların arasından sıyrıl şimdi. Yer ayır ruhuna. Ebedi sükunete hazırla kendini, sonsuzluğa bitiştir kalbini, secdeye değdir alnını. Çünkü vakit öğle ve şimdi öğle namazı vakti.